Festival günlükleri. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Konuşurken ona yara yaramamıştık. Güzel de bir performans oldu. Güzel bir kitle karşıladı. Bir dizi GT çok büyük bir Türkiye'den katılımcı kitle vardı ve yok öyle karanlı şeyleri için gelen de büyük bir kitle vardı. Güzel şeyler bunlar aslında. Türkiye'den bir grubun katılması ve hayranlarının bu da peşlede gelip onları zikette izlemesi. Ben bir keyif aldım bu yıl bu açıdan. Evet, Europe Stage'de çıktılar. Hatta e, grubun vokalisti iki ayağı birden kırık olmasına rağmen, bir kaza geçirmiş olmasına rağmen tekerlekli sandalyeyle çıktı. Bir de çok enteresan, e, ilk gün aslında... E, Tam olması da Robbie Williams'la çakışıyordu. Ona rağmen Europe Stage'de onları destekleyen oldukça coşkulu bir kitle vardı. Fotoğrafları da paylaştık zaten. Siz get Türkiye'nin Facebook sayfasından görebilirler. Ee, ve çok da hoş bir performansdı. Ee, gayet keyif aldık. Ee, ve orada önemli bir kitleye e, konserlerini verdiler. Ee, çok sevindirici tabii ki. Yani Türk Grupları daha çok görmek istiyoruz. İşte Hollanda'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan farklı ülkelerden birçok grup gidiyor. Açıkçası çok gurur, gurur verici bir şeydi orada. Yani kesinlikle orada bir Türk grubu olması gerekiyordu. Yani. Ve çok güzel oldu. Çünkü Europe Stage geniş bir çatı ve bütün ülkelere dediğin gibi yer veren bir çatı. Ziget Türkiye, oraya bir Türk grubu götürerek iyi iş başardığını düşünüyorum. Burada onlara da hem teşekkürlerimizi sunalım. Hem de böyle bir projeyi hayata geçirebildikleri için teşekkür harici tebrikler de sunalım. Ayrıca Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı da Ziget'e geldi. Hatta paylaşımlarda bulundular. Evet. Onların da yaklaşımı güzeldi bence, benim düşüncem olarak, yani belediye başkanının gelmesi, bu kadar müzikle ilgileniyor olmaları çok hoş bir şeydi. Onlara da ayrıca bu ilgilerinden ötürü de ayrı bir teşekkür daha edelim. Güzel bir durumdu, orada bir, bir Türkiye'den e, politik veya siyasi makamlarda bir yöneticinin orada bulunması çok hoş bir şeydi kesinlikle yani anlamlı bir durumdu. Bunun dışında Europe Stage'i başka güzel gruplarda sahne aldılar. Benim yani geçen yıl da aynıydı. Bu yıl da aynı. Keyif aldığım bir sahne. Yani Blue Stage aynı şekilde çok enteresan grupları dinleyip çok keyif aldım bir sahne ki özellikle akşamları gerçekten o bütün günün yorgunluğunu Blue Stage'deki o sakin havayla oradaki e, insanların da sakinliğiyle birleşince çok hoş bir şekilde çıkıyor. E, Worst Stage'de biraz daha e, enerjik bir yapı oluşuyor tabi sakinlikli Mariza'da daha bir sakin kitle vardı. Bunlar Diğer sahneler açısından özellikle A38 ve Main Stage e karşılaşma ana sahne ile karşılaştırdığımızda bu sahnelerin önemi çok büyük oluyor. O sahnelerde hem yeni isimler keşfedebiliyorsunuz hem de bir taraftan performanslara katılmaya devam ederken ama işte çimlerin üzerinde uzanarak vesaire hem bir dinlenme alanı yaratmış oluyorsunuz ama aynı zamanda müziğin içinde kalmış oluyorsunuz. Ee, o küçüş, küçük kaçış noktaları olarak e, gayet keyifli sahneler. Ee, geçen hafta Ziket'i... Bazı konularda eleştirmiştik hem aslında övüp hem eleştirmiştik A38 alanının sahnesinin yani Rakvertergi ile karşılaştırdığımız zaman daha büyük ve nefes alınabilir bir yer olması çok önemli bir kavramdı. Bunlar içinde zigeti tabii işte ayıran en önemli özelliklere girdiğimizde alternatif şeyler çok ön plana çıkıyor yani spor alanı benim çok her yıl mutlaka uğradığım bir yer çok keyifli anlara tanık oluyoruz orada hem insanlar futbol oynayabiliyorlar böyle bir alan yaratılmış hem basket oynayabiliyorlar voleybol oynayabiliyorlar tırmanma duvarları var evet trombolinler var ayrıca mesela helikopter deneyimi yaşamak isterseniz uçmadan helikopterin nasıl uçtuğunu anlatan bir ...yapı kurmuşlar. O da çok enteresan durumlardan biriydi. Yani ilgi gören daha doğrusu durumlardan biriydi... Geldiğiniz zaman ziyetin işte yıllar içerisinde bazı tanımları değiştirdiler. İşte önce Özgürlük Adası kavramını soktular 2013'te. Ee, Özgürlük Adası ön plana çıkmıştı. Bu yıl festival tatilini çok ön plana çıkardılar ki e, gerçekten bir festival tatili havası oluşuyor. Yani her ne kadar kapasitenin inanılmaz çok olmasından ötürü kamp alanları sıkıntılı olsa da. Ee, bir tatil yaşayabiliyor insanlar. Gençler özellikle e, iyi bir tatil imkanı yaşıyorlar. Hatta adayı özlüyorlar festival bittikten sonra. Ee, beach durumu vardı. Ee, i̇yi bir oluşum. Yani her ne kadar bizim Türkiye'deki beach kavramıyla karşılaştırdığımız zaman çok bir beach havası olmasa da Eğlence açısından güneşlenmek açısından gerçekten bir biç ortamı var. Yani bunu biraz sudan söylüyorum çünkü suya girdiğiniz zaman anca belinize dizinize kadar gelen bir su var. Sonrası çitlerle çevrili ve suya girip ancak biraz oturabiliyorsunuz. Ee, geçen yıl bu yıl görmedim ama geçen yıl çocuklar çok eğlenmişti orada aileler çocuklarını oraya taşımışlardı ee, birlikte suya giriyorlardı mesela bir anne atılıyorum iki çocuğunu ellerini almış ve e, suyun içinde yürüyorlardı çocuklar inanılmaz mutluydu çocuklar için de çok e, bir alan oluşuyor tabi bu sebeple e, zigete gelen çocuk sayısı inanılmaz fazla oluyor bu yılda bayağı bir gördük inanılmaz bir kitle vardı çocuk yaşlarda. Bu Böragard'da da bizim çok mutlu eden bir durum. Ailelerin gelebiliyor olması ve tabii aşırı şeyden sıkılan o aileler biraz daha farklı sahnelere yöneliyorlar. Bu da tabii büyük bir avantaj. Yani belli bir sahneye belirli kalmıyorsunuz. Yani iki tane veya üç tane büyük sahne arasında dönmek yerine alanda o kadar çok aktivite yapılacak yer olduğu için çok iyi değerlendirilebiliniyor. Bu Ziketi biraz işte dediğimiz ayırma noktalarına geliyor. Fureza Brutayı geçen hafta çok yani yer vermiştik. inanılmaz bir performansıydı. Yani sokak tiyatrosu bu yıl yani her yıl gerçi çok iyi ama bu yıl biraz daha böyle çok etkileyiciydi. Yani iki yıl önce de ben gerçi çok etkilenmiştim. Ama bu yıl biraz daha farklı bir etkileyiciliği vardı. Açık alandan çok e, Fuereza Bruta'nın bir alanı vardı. Bir çadırı aslında vardı diyebiliriz. Çünkü o şovlarının gereği bir çadıra dönüşüyordu orası. Üstü açıkken. Ve e, bir diğer noktası da çok sıcak havalarda aslında Fuereza Bruta insanları bir kurtardı. Çünkü içerisi çok serin bir ortamdı. Hava tabii insanları aldıkları için. Bir de o Çadırı şişirebilmeleri için, o çadır hem şişip hem bilen bir yapıda olduğu için serinlik açısından da biraz insanlar orada bir kurtardı Fuya Burta. Bu arada hemen hatırlatalım. Foyer Bruta e, festivalin 3. gününden itibaren günde 4 show sergiledi ki bu inanılmaz bir performans. E, yani e, müthiş bir ekip var orada çalışan. Nezer gösterileri vesaire işte trombolinler, yukarıdan iplerle atlamalar. E, ...çok başarılıydı bence. Yani günde dört performans... ...hiç azım sanacak bir şey değil. 45 dakika, 50 dakika... ...hadi diyelim yaklaşık bir saat süren bir showu ...günde dört kere tekrarlamak... ...ve festival boyunca tekrarlamak... ...gerçekten takdire şayandı. Çok etkilendik ve çok da beğendik showu. Yani zaten bu yüzden... Ee, ...Foyer Zabrut'a çok büyük ödüller almış bir ee, oluşum. E, bunun haricinde... Sirk biraz gayet e, ilgi gördü, bayağı, hatta biraz değil, bayağı bir ilgi gördü ve inanılmaz olan aslında şuydu, Forza Bruta'da da onu yaşadım. yani ana sahnede headliner varken büyük bir kitlenin orada olması beni çok mutlu etti. Çünkü e, genelde e, bize işte de diyordum ben hep yani line up'la bu iş olmaz, yürümez, ya, e, Rakverter'i eleştirirken de biraz buradan eleştiriyordum. Yani bu iş line-up'lı çok olacak bir iş başka şeylerin olması gerekir. Bu yüzden Fuerza Brut'a headliner varken inanılmaz ilgi gördü. Ee, ateş gösterisini yine konuşmuştuk. Yine harikaydı ki her yıl böyle bir e, show gerçekleşiyor. Ee, Art Sonu aklıma gelenler arasında art sona birçok şeyler vardı. Yerlere yani alçılardan yapılmış renkli bir şekilde mantarlar, gök kuşakları, sonra iplerden, renkli iplerden yapılmış bir alan, çiçeklerden yapılmış bir heykel, işte holo Olga'sı inanılmaz çok büyük ilgi görenlerden biriydi Holga Olga. Sonra tişört baskı yeri yani o da ki bizim festivallerimizden biraz alışığız boyama ama bu biraz daha farklı bir boyama. Gerçek bir baskı ve kalıcı bir baskı oluyor. O da tasarımını yaparak oluyor. Tişörtünüzü getiriyorsunuz. Sade bir tane düz bir tişört ve orada baskısını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde değinmedik ama bu yıl zigetin tişörtleri de çok güzeldi. Ona da değinmek isteriz. Çünkü e, bir tane ben aldım hatta. E, hepsinde değil ama benim aldığım türlerde gece renk değiştiren bir tişört. Yani ışığa göre tişörtün rengi değişiyor. Yani ışık vuruyla turuncu oluyor, mavi oluyor, sarı oluyor. O çok harika bir tasarımdı. Yani ziget buna mutlaka devam etmeli Güzel bir tasarımdı bence. Sade yani her zamanki klasik tişörtlerin dışındaydı. Görünüş olarak öyle görünüyor ama ışığa çıktığınızda fark ediyorsunuz ki bunda belirtmiyorsunuz. Belirtmiyorlar ayrıca. Ya yani biz sürpriz bir şekilde bunu öğrenmiştik. Bilmeden alıp da öğrendik tişörtün renk değiştirdiğini. Eee başka alanlarda Rakverter de mesela sırtında line up hani çünkü Festivali katıldığınız zaman bir anı olsun istiyorsunuz. Sırtı line-up'lı tişört bulamayınca bayağı üzülmüştük. Ziyette hiç böyle bir problem yok. Gayet hani o yılın tasarımıyla, sırtında line-up'ıyla hem hatırlamış oluyorsunuz. Çünkü o kadar fazla isim ve gösteri var ki o açıdan gayet uygundu fiyatları. Hani e, Dolayısıyla tişört konusunda zaten çeşitlilik anlamında da ve ben şeye de dikkat ettim. Outlet'im bir bölüm yapmışlar. Bu sene haricinde olan diğer tişörtleri de çok çok uygun bir fiyata, hani dört tane 45 lira gibi bir fiyata o outlet'te satıyorlardı. O da çok keyifliydi. İyi iyi iyi bir fikirdi. Ya bir de e, rakvete'nin tişörtleri hem line yapıyor hem pahalıydı. Yani inanılmaz pahalı tişörtlerdi. E, yani umarım orada da söylemiştik e, resmi satış yerine yani e, lineupsiz tişört olmaz. Bakın bizim üzerimizde ziget var. Böregard tişördü lineuplıydı. Yani biraz o anı dediğin gibi yani oradaki lineup hatırlamak. Çünkü rakverter 2015 veyahut da 2017-2020 olması bir anlam ifade etmiyor. Ya yani, Bir de o kadar çok e, basitti bir de Rockwerter'in tişörtleri. Öyle bir sorun da vardı. Yani çok e, biraz aşağılama kadar olmasın yani pazarmalı gibi yani tişörtleri o kadar inanılmaz para vermek gereksiz görüyordum. Başka sen aklına gelen zigetten? Ee, benim tabii ki hem ilgi alanım hem de 99 yılından beri işin içinde artık son 10 yıldır da eğitmen olduğum için İçin labirenti vardı. Çok etkileyiciydi. Geçtiğimiz yıllarda tarot labirenti vesaire olduğunu biliyordum. E, ama bu sene bir antik koymuşlardı. E, biz de basın olarak içeri girdik. E, her defa da 8 kişi alıyorlar ve işte o antik Çin e, heksagramlarından kişilerin soru sorup cevaplarını alıyorlar. Ve orada e, yönlendiriciler var. Ve her e, seçtiğiniz şekle bir yönlendirici sizi o labirentin içinde dolaştırıyor. O çıkan sembolün anlamıyla ilgili size görevler veriyor. E, hani Bir İçin eğitmeni olarak benim en çok dikkatimi çeken ve en çok sevindiren o için labirentiydi. Çok hoş yapmışlar işte gonglar, kıyafetler, kuşaklar o işte kimono giymiş çıplak ayaklı o daha geleneksel yönlendiriciler. Yani çok çok sevdim. Yani çok başarılıydı. Hani seneye ve önümüzdeki senelerde de görmek isteyeceğim şey belki bir tek kapasiteyle ilgili bir şey olabilir. Çünkü ona da çok büyük bir ilgi vardı. Çadırın dışında, labirentin dışında. Ve her defa da 8 kişi tabii için aceleye gelmez haliyle 8 kişi alınıyordu içeri. ama müthiş keyifliydi. Bence hani Orada deneyim olarak yaşanabilecek mistik anlamda en hoş deneyimlerden biriydi. Luminarium çok güzeldi. Artzon'da ne kadar çocuk gördüysek Luminarium'da da aileler çocuklar gördük. Benim şeyde bir de Çin labirentinde hatırladım galiba. Çünkü bize verilen kitapçıklarda da öyle hatırladım. 20 yıl sonra bir geri dönüş olmuş. Yani 20 yıl önce de yanılmıyorsam İçin'in labirentini kurumuşlar sonra bu tarot labirentine dönmüş ve yıllar sonra bir daha içinge dönüş diye hatırlıyorum. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Ben öyle bir şey okudum diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur ama net demeyeyim. Ama böyle bir şey var diye de hatırlıyorum kitapçıktan. Yani için 5000 yıllık bir öğreti olduğu için hani 20 yılda bir olması e, gayet şey ben hatırlamıyorum o kısmını ama özellikle hani benim ilk ziket deneyimimde için labirentinin olması çok anlamlıydı kendi adıma söyleyeyim. Luminarium, Luminarium bu yıl bana çok içi sıcak geldi. Ben geçtiğimiz yıllarda Luminarium'u çünkü hep insanlara anlatırken ve e, tavsiye ederken içerinin serin olması bu yıl bana çok inanılmaz bir sıcak geldi. Artık havanın inanılmaz yani geçen yıl da gerçi çok sıcaktı ama içerisini ben bu kadar sıcak hatırlamıyorum. Yani çünkü şunu hatırlıyorum. Biz gayet içine girip yatıyorduk. Yani uyuyorduk hatta yani çünkü hem serin olması hem de gölgelik bir alan olması, içeriye güneşin girmemesi. Ama bu yıl bana inanılmaz yani fırına girmiş gibi hissettim ve çıktık zaten yani çok duramadık içerisinde. Yerinden ötürü mi bilemeyeceğim. Ama güneşe alması gerekiyor onu biliyorum Luminarium'un. Ama inanılmaz bir sıcak geldi bu yıl. Onun haricinde tabii içerisi etkileyici bir durum ama keşke daha bir serin olsaydı daha bir etkileneydik diye düşünüyorum. Yani bir de Bruta'nın etkisi ama Bu yıl o kurtarıcı de Bruta'ydı. Her yıl belki de öyle kurtarıcı bir yer ekliyorlar da olabilirler bilemiyorum. Ee, i̇nsanları sıcaktan kaçması için. Bu arada hemen bilmeyenler için hatırlatalım. Luminarium tamamen elle dikilmiş, el tasarımıyla yapılmış, dizayn edilmiş özel bir kumaştan yapılmış e, plastik büyük bir çadır odaları var ve e, aynı tasarımda ışığın içeride çeşitli ışık oyunları ve renklere dönüşmesi sağlanılıyor. Tamamen gündüz gezebileceğiniz çok etkileyici bir yer. Bol bol resim aldık oradan da. Onun dışında e, campfire vardı aslında akşamları beach'te Kamp ateşi diyebiliriz. Ee, beach'te yakılan bir ateşin etrafında e, yerel sanatçılar ya da dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçıların e, hatta e, Özgün Semerci vardı Türkiye'den e, şarkı çaldıkları işte bu bizim hani klasik Akdeniz Akşamları tarzı e, oluşumlar vardır ya yazlıkta bir grup arkadaşlar mutlaka birinin gitarı vardır e, biraz o nostaljiyi anımsatan o da çok iyi bir fikirdi bence yani hem kamp alanını hareketlendiriyor ki oraya herkese girebiliyor yani kampçı olmak gerekmiyor daha herkese açık bir alanda. Güzel bir ben geçen yıl ilk yapıldığından beri olumlu karşılıyorum, güzel bir şey yani devam etmesi gereken bir e, sahne diyelim veyahut da bir oluşum diyelim yani ne diyeceksek ama sahne diye geçiyor zaten Campfire. E, Tribute çok ilginçti. Yani ben geçen yıl hiç katılmamışım açıkçası. Tribute'da çok inanılmaz isimler çıkmış ama bu yıl e, biraz Beatleslar, Arctic Monkeysler, e, e, Stinkler, YouTube'lar ki YouTube'da biz o akşam inanılmaz e, keyif almıştık. Çok harika bir akşam. Yani YouTube konseri gibi bir kitle de öyleydi inanılmaz yaş ortalaması çok yüksek bir kitle. Biz tamamen oradaydık. Herkes ee, DJ veya da elektronik müzik sahnelerinde koparken, tribün sahnesinde çok hoş bir kitleyle yani yaş ortalaması yüksek bir kitleyle güzel bir zaman geçirdik YouTube'da. Ee, Tabi yine diğer e, isimlerde vardı. ACDC vardı. Green Grindane vardı. Daha farklı tarzların yine her zamanki gibi türlü. Bir de ismi değişti. Yani geçen yıl başka bir isimdeydi. Ee, bir video sitesinin e, sponsorluğunda yapılıyordu. Bu yıl e, Budapest'in Yeni konser alanlarından biri tıpkı A38 gibi. Ee, bu da peşpark e, ismini vermişler oraya. Öyle bir değişik, Bir daha de ana sahneye inanılmaz yakındı. Ee, VIP'nin de yeri değiştiği için eski VIP yerinde değildi. O güzeldi. Partiler çok harikaydı her zamanki gibi ve çok büyük ilgi gördü partiler. Ee, bunun haricinde... Yani öyle bir ortam var ki yol boyunca yürürken bir yere gidelim diyorsunuz ve bir anda sol tarafta karşınıza dans eden, işte atıyorum depeş mod müzikleri çalan bir ortam çıkıyor. Hop or orada bir biraz dans ediyorsunuz. Sonra yola devam ediyorsunuz. Sağ tarafta başka bir parti görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle aslında festival alanının içinde de sürekli müzik dinleyerek, dans ederek işte bir şeyler yip içerek ve insanlarla bir şekilde haşır neşir olarak gidiyorsunuz. Gerçek festivalin tanımına çok uygulamıyorsunuz. Buna ayrıca yeme içme kısmına gelince bu yıl vejeteryenler ve e, veganlar için gerçekten büyük bir e, yer ayırılmış yani bu insanlar daha da fazla düşünün çünkü geçtiğimiz yıllarda benim hatırladığım bir meyveci yine vardı. Bir de vegan yemekleri yapan mega vega diye bir stand vardı. Bu sene o standlar daha da bir çoğalmış. Yani birçok yerde vegan ve vejetaryen ve diğer şeyler de özellikle. Sadece onlar özel standların olması dışında normal standlarda da veganlara ve et yemeyenlere veyahut da hayvan sarı ürünler yemeyenler için yer verilmiş. O çok Güzel bir durumdu bence. Bunun artması böyle bir festival çünkü çok büyük bir katılımın olduğu festivalde bir yer yetmez insanlara. Ve çok güzel yemekler yedik bu arada o vegan restoranları yani standlarında. Çok hoş yemekler yedik. Bunun haricinde dışında bir de şey var. Birçok ülkenin yemeklerinin yeme fırsatı buluyoruz. İtalyanlara özel yemekler ki pizzaların zaten çoğu İtalyanlara standlarının yaptığı yerler şeydi tüketimlerden biriydi ama bunun dışında da başka e, mutfaklardan da Hint mutfağı vardı mesela Meksikan Meksikalıların mutfağı vardı e, Yunanların mutfağı vardı ve birçok mutfak bulma şansını da yakalıyorsunuz aslında yani gidip yani pizza veya hamburger veya işte sandviçleri tüketmek yerine biz diğer şeyleri de çok dadandık açıkçası test ettik. Özellikle Meksika ve Hint mutfağı gayet başarılıydı. Grekleri zaten saymıyorum. Onların mutfağı bizim mutfağımıza çok yakın. Ama dediğin gibi hani normal et ürünleri satan yerlerin menülerinde bile vegan olan menüdeki vegan yiyecekler yanında kırmızı yeşil bir V harfiyle çok net belirtilmişti. O çok keyifliydi. Yani ben özellikle hani et tüketmeyen biri olarak çok çok rahat ettim. Hiçbir problem yaşamadım. Yani meyveler yine Böregardtaki gibi meyvelerin olması çok hoş bir şeydi. İstediğiniz meyveyi alıp yiyebiliyorsunuz. Meyve suları ki en önemlisi de bizim hayatımızı kurtaran limonatalar. Birçok yerde limonata içme fırsatı bulduk. Ve gerçek el yapımı limonatalarda Katkı maddesi olmayan ve katkı ürünlerinin olmadığı limonatalardı. Bunlar güzeldi. Yani yani programın sonunu... Doğru gelirken diyebileceğim, yani 2016'nın tarihleri geçtiğimiz haftada söylemiştik, belirlendi. Yine 10-17 Ağustos tarihleri arasında olacak. Biz muhtemelen gelecek yıl zikette olmayacağız. Ama gidecekler için mutlaka göremelerini tavsiye edeceğimiz bir yer. Yani ben 4 yıldır gerçekten çok büyük şeyler, güzel şeyler yaşadım. Biraz... Artık yani zaten festival günlükleri de başlarken diğer festivalleri artık tatmanın zamanı geldiğini düşünüyordum. Ve ona başladık. Ee, yani şimdiden planlarını yapmalarını tavsiye ederim. Ama kamp için eğer yine kapasite bu kadar yüksek olacaksa açıkçası şimdiden tavsiyem kamp yapmayın derim. Çünkü gerçekten kamp alanı bulmak zor. Yani geçen hafta da dediğimiz gibi bir kişiyi kaybettik her ne kadar zikete o çocuğu suçlasa da. Yani gördük kamp yapacak alan yoktu insanlar artık yollara çadırlarını kurmuşlardı ve bu kapasite sorunu olduğu sürece yani yapıyorsanız da çok erkenden gidip düzgün alanlar ve hatta e, VIP kampingler SESA gibi sınırlı sayısı olan kampinglerden alarak yapmalarını tavsiye ederim. Normal kamp alanı alacaklarsa e, hiç kamp yapmayın daha iyi derim yani kamp Şeylerini, kategorilerini kullanmalarını tavsiye ederim. Aile kamp alanları da var ve yani söyleyebileceğim bunlar gelecek yıl zikete gidenlere gidin de diyebilirim. Hatta yani güzel bir festival. Gerçekten çok büyük bir deneyim. Bu yıl bayağı bir gelen Türkler de çok büyük keyif aldılar. Budur. budur. <gülüyor> Gerçekten budur ya. Yani. Evet, önümüzde e, Lola Palooza Berlin ve Rapurban festivalleri var. E, Ziget'i tamamladık. E, bu hafta da bundan bahsettik. Festival günlüklerinden bu haftalık bu kadar. Ben Ebru Dengez. Ben Gökhan Yenileyen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Festival günlükleri.